Brilliant'mış, ha? Çelenk Merhaba, iyi haftalar. Ee, harçtan Sanat İlk canlı yayınıyla karşınızda 2018'in ilk canlı yayındayız. Bunu da fırsat bilerek yine yılın ilk hafta sonunda sanat çevrelerinden dostlarla bir arada yaptığımız bir ziyareti gündeme getirmek istiyorum. Konuğum Aylin Seçkin'e geçmeden önce. Dün yani 7 Ocak 2018'de güneşli bir pazar 60 kişiye yakın bir ekiple Silivri ceza evine gittik ee, Osman Kavalı'ya destek amaçlı buradayız dedik ee, ona nasılsınız diye sorduk Ee, malum anayasayı ihlal ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarıyla tutuklanmış bir isim Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ee, biz kimdik onu ziyarete giden dediğim gibi 60 kişiye yakın bir ekip tamamen kendi imkanlarıyla ortaklaşa kiralanan bazı otobüslerle ya da pek çok kişi de kendi araçlarıyla arkadaşlarını toplayarak ekibe katıldı İçlerinde sanatçılar vardı özellikle güncel sanat alanında farklı kuşaklar ...isimler vardı. Küratörler vardı, sanat eleştirmenleri... ...sanat alanında akademik çalışmalar... ...yapanlar, kültür sanat... ...yöneticileri, hatta İstanbul'daki... ...bazı kurum temsilcileri... ...çalışmalarını yurt dışında yürüten... ...Türkiye kökenli sanatçılar... ...ve kültür sanat insanlarından oluşuyordu. Yaratıcı endüstrileri... ...temsil eden bir grup... ...Osman Kavala ve onun şimdiye... ...kadar hayata geçirmiş olduğu... ...projelerin desteğini almış... ...olan, onun... E, masumiyetine inanan ve e, onun yalnız olmadığını göstermeye çalışan bir ekiptik. E, İstanbul merkezden yola çıktık ve Silivri Cezaevi'nin önünde grupça buradayız yazılı buradayız kelimesinin harfleri yazılı kağıtlar tuttuk. Aynı zamanda sanatçı ekibinin, sanatçıların hazırladığı da e, bir bez afiş vardı. Üzerine aynı bir sanat eseri gibi nakışla işleyerek nasılsınız e, sorusunu yöneltiyordu. Çünkü sebebi ziyaretimiz Osman Kavalı'nın hakikaten hal ve hatırında sormakta her ne kadar onu birebir ziyaret etme hakkımız olmasa da kendisi çok kibar ve ...nazik bir insandır, herkese, her kesimden, her yaştan insana nezaketini hiçbir zaman esirgemeyen bir insandır. O yüzden nasılsınız diye bir soru yönelttik. Ve de çok küçük bir açıklamada bulundu bu ekip. Sevgili Osman Kavala ve Türkiye'deki tüm cezaevlerinde düşünceleri nedeniyle siyasi gerekçelerle haksız yere özgürlüklerinden mahrum bırakılan tüm suçsuz tutuklular için destek ziyaretimizdir. ...kültür ve sanat insanları olarak isimsiz bir şekilde imzaladık. Buradayız, nasılsınız? Osman Kavala'ya özgürlük ve özgür basın hashtagleriyle bunu duyurduk. Ee, umarım bu ziyaretler devam edecektir farklı kesimlerden zira... ...Osman Kavala'nın sivil toplum, e, toplumlar arası diyalog, kültürler arası diyalog... ...kültür ve sanat alanında Türkiye'de, Türkiye'nin farklı köşelerinde... ...ve Türkiye'nin komşu coğrafyalarında şimdiye kadar yaptığı hizmet hakikaten... Değil. ...değeri ölçülemez derecede kıymetli. Ee, bugün... 2018'in ilk canlı yayında hariçten sanatta çok değerli bir konuğum var. Kendisi profesör, doktor Aylin Seçkin. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde uzun yıllardır e, dersler veriyor ekonomi alanında. Şimdiye kadar ilk defa e, bir ekonomist programa konuk ediyorum. Kendisine de söyledim. Şimdiye kadar hep hariçten sanat programında. Türkiye'de ya da yurt dışında çalışmakta olan e, kültür ya da sanat e, kurumu yöneticileri, küratörler, sanatçılar, sanat yazarları... ...gibi isimleri çağırmıştım... ...şimdi bütün bunların... ...şimdiye kadar e, davet ettiklerimi... ...röportajlar yaptıklarımın... ...ortaya koyduklarını aslında... ...ekonomi açısından analiz eden... ...ve onu küresel... E, ...ekonomi alanında da yerine oturtan... ...dışarıdan meseleye... ...bakan e, ve bu alanda çalışacak... ...kuşakları yetiştirmekte olan... ...birisi var karşımda... ...hoş geldiniz Aydın Hanım... ...hoş bulduk... E, ...sizi kısaca tanıtmak isterim... E, ...ekonomi bölümünde öğretim üyesisiniz... Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi Ekonomi mezunusunuz. Sonra Üniversite Libre de Brükseldi. Avrupa Ekonomisi üzerine yüksek lisans dereceniz. Kanada'da ekonomi alanında doktoranız var. 2001 yılında tekrar Türkiye'ye evet, dönüyorsunuz. Evet. Uluslararası bağlarınızı hiç, hiç kopartmıyorsunuz. Ee, benim de e, geçtiğimiz aylarda San Francisco'ya gittiğimde sizinle haberleşme fırsatımız olmuştu. Geçen sene orada. Geçen yıl Berkeley evet, Üniversitesi'nde evet. ve Ottawa Üniversitesi'nde sabah tıkkı e, izninizi geçirdiniz. Yani o döneminizi bile uluslararası deneyimlerinizi geliştirmek ve kendi deneyim lerinizi oradaki insanlarla paylaşmak için kullandınız. Ee, biz sanat alanını iştigal eden pek çok kişi ben özellikle işin piyasa tarafını, işin ekonomi ilişkisini çok da iyi bilmeyiz. Bunu göz ardı etmeye meyilliyizdir. Pek de Anlamayız açıkçası. O yüzden sizin karşınızda böyle dersimi daha iyi çalışmış olmayı dilerdim. Çok, kıym çok kıymet veriyorum sizin bilgilerinize, deneyiminize. Üstelik de enteresan ilgi alanlarınız var. Mesela spor ekonomisi üzerine de çalışmışsınız. Kültür ekonomisi, sanat piyasası bu alanda sadece kültür sanat alanında eğitim görenlere değil... ...ekonomi, mühendislik gibi farklı alanlarda eğitim görenlere de dersler veriyorsunuz. Evet. Nasıl bir deneyim bu? Evet, aslında eğlence ekonomisi diyebiliriz... Ben biraz e, üniversite öğrencilerinin akıllarında kalıcı, e, hiç unutamayacakları seçmeli dersler e, vermek istedim. E, böyle yola çıktım. E, kendi tutkularımı derse dönüştürdüm. E, i̇lk futbol ekonomisi önerimi e, getirdiğimde, aslında adı futbol ekonomisi değil spor ekonomisi ama bazı hocalar... E, Ekonomi ayağımı aldı, ayakları aldırmayacağız diye tepki <gülüyor> göstermişlerdi ama e, o derste 12 e, yıldır falan e, devam ediyor. Çok sevilen bir seçmeli ders. Şimdi şeye gelecek olursak aslında e, evet bu işin e, ekonomisiyle ilgileniyorum. Genel olarak eğlence endüstrisi diyebiliriz. E, konu çok çok zengin. Eğlence endüstrisi içinde e, sanat piyasasına baktığımızda. Ee, yine de tabii küçük kalıyor yani e, toplam aşağı yukarı 45-50 e, milyar dolarlık bir e, yıllık ciroyu düşünün e, dünya sanat e, satış hı hı. hacmi e, Yani Bu, bu, bu ciro e, içinde işte müzayedeler bildiğimiz müzayede satışları ama bir o kadar da bilmediğimiz Ee, ...özel satışlar, galeri satışları e, söz konusu... Ee, ...benim yapmak, yapmaya çalıştığım bilinen müzayede satış verilerinden yola çıkarak... ...piyasanın e, high deden, e, işte o heyecanını e, ölçebilir miyiz? E, ve piyasa nereye gidiyor şeklinde... ...hani <gülüyor> bu tabii bunun e, çeşitli yolları var... Hemen size o zaman bir soruyla ile başlayayım. Tamam. Somut e, olarak radyo dinleyicilerin açık, e, radyo dinleyicilerin daha iyi anlayabileceği şekilde. Genelde kültür sanat ya da sergi ya da bir sanat eseriyle ilgili haberi bir gazetenin ya da televizyonun böyle e, ana sayfasına, ana haberine çıkması için çok büyük ölçekli bir satış rakamına ulaşması lazım. Geçtiğimiz yıl herhalde herkesin en çok duyduğu, en çok haber olan e, şey Leonardo da Vinci'nin Salvador Mundi adlı tablosunun 450 milyon dolara alıcı bulmasıydı. Bu şimdiye kadar dünya üzerinde bir açık arttırmada en yüksek fiyata satılan sanat eseri olarak gündeme oturdu. Sorunun sahteliğiyle ilgili de bir tartışma söz konusu oldu. Siz mesela bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Buradan hemen konuyu Türkiye'ye bağlayacak olursam, Türkiye'de sanat ekonomisi alanında sizce geçen yılın en büyük haberi, size en çok şaşırtanı, en beklemediğiniz şeyi neydi? Bu ikisinden başlayalım mı? Tamam, ee... Salvatore diye beni gerçekten uğraştırdı. Bütün gece ben de uyumadım. Takip ettim satışı. Ee, on online'dan takip edebildiğim kadarıyla. Ee, evet sahteliğiyle ilgili ciddi bir tartışma uh, gidiyor. Benim uh, fiyatın bu kadar yükselmesi üzerine tereddütlerim var. Uh, bir de... Niçin siz bir Old Masters eserini Old Masters kategorisinde satmıyorsunuz da e, gidip e, çağdaş e, akşam müzayedesine getiriyorsunuz ve bunu böyle yani alelacele yapmaları. E, bu buradan biraz insanlara işkillenmiş olması lazım diye düşünüyorum. E, benim ilk e, spekülatif e, tahminim bunu bir e, Çinli e, emlak Ee, emlak milyarderi bir Çinli'nin Çinli koleksiyonerin almış Olabileceği yönündeydi ee, Keza oralardan da e, Toplam beş e, Katılım e, Katılımcı arasında e, Bir tanesi de Çin'dendi e, Ama tahminim doğru çıkmadı e, Bir e, Suudi prensin Bunu aldığını sonradan öğrendik Aralık başında Fakat e, yine ilginç e, Yine Bir ...şüphelenmemek elde değil. E, tam da ne enteresan... E, ...Suudi prenslerin paralarının... ...el konulması... <gülüyor> e, ...gündeme geldiğinde... ...biz bu haberi öğrendik. Bir ak e, aklama söz konusu olabilir şimdi, mi diyorsunuz? Şimdi yani... Biz... Akıllara en azından Eko, bu soru ekonomist, geliyor. Ekonomistler de e, sürekli soru soran e, bilim insanları olduğu için yani bu alanda yani bizim de her bilgiyi sorguluyor olmamız lazım. Ben de aynen öyle yapıyorum. E, şu an emin değilim tam olarak ne olduğundan ama bu soru aklıma geldi. Yani e, bu eseri e, alıp e, müzeye... E, Hediye etmek yani hediye mi yoksa konsiyye mi bırakılmış artık bunları biz bilemeyeceğiz tabii ki. Ama yani orada bir safe kasada para duruyor böyle düşünün. Bu eserin biraz daha yüksek fiyata satılacağını tahmin ediyordu aslında Christie's'in uzmanları. Uzmanları demeyeyim de bu auction'ın. ...yönetecek kişinin belki bir milyar dolara da çıkabilir e, tahmini vardı. E, zordu öngörmek. E, çünkü şimdiye kadar e, daha önce piyasaya bir Da Vinci eseri e, gelmemişti. Ama e, neticede burada... Başka ilginç şeyler de var yani süperstar müzeler ve bu süperstar müzelerin nasıl ayakta kaldıkları işte bir tane eser o bir tane eseri görmek için dünyanın dört bin yanından koşa koşa gelen insanlar hı hı. ve yani üç beş yılda bu, bu para çıkacak bir şekilde kendini amorti edecek bu eser. Belki bunun gibi başka bulamazsınız. Buluntular olacak önümüzdeki yıllarda. Çünkü bu enteresan bir fiyat alıcı buldu. Dediğim gibi yani satıştaki, satışta epey soru işaretleri var. Ama sonuçta iyi piyasanın, iyi reklama oldu. Gündeme oturdu. Sanata ilgi duymayanların bile fiyat... ...ilgisini çektiği için evet. ister istemez... ...okumalar yaptılar. İşte dediğim gibi... ...sizin de dediğiniz gibi daha doğrusu. Ancak böyle... ...spekülatif, e, sorular... ...uyandırıcı... E, ...satışlar olduğu zaman... ...bir sanat eseri ya da sanat... E, ...ana akım medyanın gündemine... Yani, ...taşınabiliyor. Bu güzel bir şey. Sonuçta şov biz. Bunun Tabii bir ki. parçası... ...mizah edeler. Tabii ki. Peki Türkiye'ye... ...gelecek olursak sizce Türkiye'de... ...bunun muadili diyebileceğim. Ya da... ...Türkiye'deki satışlarla ilgili... ...ya da Türkiye Sanat Ekonomisi adına size en çok şaşırtan e, yıla damgasını vuran eğer onların kullandığı tabirleri kullanacak olursam yıla damgasını vuran etkinlik olay vaka neydi? Vallahi yine müzayedelere bakacak olursak son son iki müzayede ilginçti e, 1-11 Kasım'da Artam'ın düzenlediği çağdaş müzayede diğeri de e, 19 Kasım'da beyaz müzayedenin düzenlediği e, müzayede oldu. Orada Zeyd'in e, bir eseri 1 milyon liraya alıcı buldu. İşte, Tabii Fahir Nisa son yıllarda tabiri caizse e moda bir sanatçı, yeniden keşfedilen bir sanatçı hale geldi. Yani, çok değerli birisi e elbette ama e Tate'deki e retrospektifi, kesinlikle. şu anda Berlin'de o retrospektif, çeşitli uluslararası güncel sanat biennallerine davet edilmiş olması vesaire. E kesinlikle yani bilinen, e en e en çok bilinen e Türk çağdaş e Hı -hı. sanatçısı, kadın olması ayrıyeten e ...enteresan, yani bizim için daha da iyi, sevindirici. Ama işte eserinin bir milyon liraya salonda alıcı bulmuş olması... ...belki bu senenin en ilginç satışıydı ama... Kim kim aldı, o açıklandı e, mı ben takip etmemiştim. E, yani ifşa edilmedi. Edilmedi, tamam. Evet. Belki tekrar ailede kalmış olabilir Hı -hı. eser. Çünkü Hı -hı. aileden de insanlar vardı salonda. Hı -hı. Bilemiyoruz. Ya bir yeni açılan müzelerden birinde göreceğiz. <gülüyor> ya da hiç görmeyeceğiz. Zaten çoğunu bir daha görmüyoruz. Fakat benim dikkatimi çeken... Bunu yakında bir çalışmamda da belirteceğim. Bu sene çok bilinen... ...eserlerin, sanatçıların eserlerinin satılamadığını da gördüm. Mesela şaşırtıcı bir şekilde. Beklemediğiniz bir şey oldu. Beklemediğim olsun? bir şekilde bazı işler rahatça satılabileceği tahmin edilse de öyle olmadı. Bir hafta sonra ise, yani bu artamda böyleydi. Bir hafta <gülüyor> sonra yine aynı sanatçının biraz daha küçük işleri güzel fiyatlara yani 350 400 bin civarı fiyatlara e, satıldı. Yani ben bu iki müzayedeye katılan grubun farklı gruplar mı bu bu, bu e, müzayede katılımcıları? Bunu da doğrusu e, merak ettim. Çünkü iki müzayedeyi de inceledim. Ve de çok yakın aralıklarda. Yakın aralıklarda ikisi de bilinen müzayede evleri aslında. Yani biri çok tanınmış deriç tanınmayan müzayede evleri de diyemeyiz onlara. Evet. Yani e, çözemediğim bir şeydir benim. Yani bu son dönemin, son iki müzayedesindeki bu enteresan sonuçlar. Ama yani 2017 bence zor bir yıldı. Hem galericiler için hem müzayede evleri için. Zor bir yıldı. Cirolarda düşüş görüldüğü gibi. Bir de çok yakın tekrarlı satışlar da var. Yani demek ki bir eser alınıyor. Böyle Birkaç sanatçı söyleyebilirim. <Gülüyor> Onun eserleri alınıyor. İki yıl sonra tekrar... ...tekrar satışa çıkarılıyor. Tekrar e, el değiştiriyor. Yani bu sık sık el değiştirmeler de piyasanın... ...mesela daha önce sizin de sorduğunuz... <Gülüyor> ...yani sığlığına bir <Gülüyor> e, bir örnektir. Yani normalde bir eser satıldıktan sonra... ...onu siz en az bir... ...on sene gör, görmezsiniz. E, hatta daha uzun yıllar... ...hatta belki de hiç... E, ...yani o şey... Ancak koleksiyoner hayatını kaybettiğinde belki çocukları eğer satmaya tabii, karar tabii. verirse görülebilir. Yani bu anlamda zor bir yıldı. Ama yeni yeni galerilerin açılması, yeni bir takım girişimler bunlar da umut veriyor. Yani çok enteresan bir genç nesil geliyor. Bakalım onların içinden çok parlak... Yetenekler çıkacak mı? Umarım. Ben de size tam bunu sormak istiyordum zaten. Müzayede evlerinden bahsetmiş olduk. Biraz galerileri de değindiniz hatta. Çok kapanan galeri de oldu son yıllarda. Ama yeni oluşumlar da var. Bunun yanı sıra e, Contemporary İstanbul uzun yıllardır e, devam ediyor. Bu sene ilk kez İstanbul'u Biennial ile eş zamanlı düzenlendi. Bunun artısı, eksisi, beğenilen, beğenilmeyen tarafları oldu. Çok tartışıldı bu konu. Art International adlı... Dışarıdan, yurt dışından gelen bir fuar birkaç kere İstanbul'da düzenlendi. Bu sefer yoktu, bu yıl yoktu. TÜYAP yine köklü bir fuar sanki tekrar hafif hareket kazanmış gibi bir izlenim veriyor. Ama bunun yanı sıra daha küçük ölçekli, daha gençlere yönelik ya da Aynı şekilde daha genç sanatçılara yer veren, daha tırnak içine kullanıyorum, daha satın alınabilir meblalara e, yapıtlar sunan Mamut gibi. Ya da bu yıl ilk kez Galata Rum Okulu'nda karşımıza çıkan Bayes gibi. Türkiye'nin farklı köşelerinden de yeni mezunların e, yapıtlarından bir sergi oluşturup onları yine satışa sunan bir organizasyon var. Bun, bu farklı farklı oluşumları Türkiye'deki sanat ekonomisinin hareketliliği ve de derinliği diyeyim. Sürdürülebilirliği adına nasıl konumlandırırsınız? Neler düşünürsünüz? E, ya bence bence olumlu. Çok olumlu. Yani öncelikle en en genel cepheden başlayayım. E, fuarlar, sergiler mesela Ay Bey sergisi de çok e, hı hı. beğeni topladı. Ve her kesimden e, ziyaretçi hı hı. akın akın hala gitmekte. Sergilere gidiş, e, gidenlerin sayısındaki artış... ...Kontemporary e, İstanbul'un hatta giriş fiyatları bu sene biraz yüksek şeklinde... Hı hı. Fuar, fuar biletleri öyle e, mi? Fuar hı. biletleri için öyle hı şeyler hı. konuşulsa da girişte hiçbir azalma yok. Yani insanlar merak içinde onu böyle güzel bir sosyal aktivite olarak görüp gittiler. Bütün bunlar güzel, çok olumlu. Ama yani... E, Türk yasasının problemi e, arz kökenli olmaktan daha çok talep kökenli bir kere hı hı. Bunu, e, bunu anlamamız lazım. Yani çünkü e, koleksiyon yapabilmek için, koleksiyon biriktirebilmek için önce bir zevk sermayesi biriktirmiş olmak lazım. Çok önemli. Yani o bir e, birikimdir yani siz dan diye e, atıyorum e, EUNA diye dinlemeye başlayamazsınız hı hı. E, ya da... E, Beethoven'ı dinlersiniz ama belki en son çağdaş müzikleri yakalayamazsınız. Dolayısıyla bunun için bir birikim yapmış olmanız lazım. Keza görsel sanatlarla da ilgili özellikle birikim mevzusunda bu, bu, bu çok önemli. Yani işte ta ilk okuldan alınan resim dersleri ve gezilen <gülüyor> sergilerden şey başlıyor yani bu... ...görsel seyahat başlıyor... ...yani o, o manada bizim durumumuzu... ...ben başka araştırmacılara da bırakıyorum... ...üzerinde tartışılması gereken bir durum... ...ama bu bu oluşumlar... ...genç sanatçılara... ...yeni kapılar açılması... ...bunlar çok olumlu... ...fakat yine... ...şey, e, huzursuz ekonomist... ...diyim, <gülüyor> e, gözlemlerim... ...ve e, haklı çıktığımı da... ...gördüğüm için paylaşmak istiyorum... E, ...ben bütün bu fuarları falan... ...hepsini gezdim... E, ...TÜYAP'taki hareketliliğe katılıyorum... ...gözleminiz, bence doğru... ...orada büyük bir enerji var... E, ...önemli olan... E, ...kitap fuarıyla... E, o, ...o güruhun... Bazen kazayla bazen isteyerek kesişmesi ve enteresan enstantaneler e, yakalanması. Ve orada e, oradan belki başka yeni e, enteresan gruplar sanata e, müdavimleri olacak. Ama oradaki gözlemlerim e, hala daha öğrenci e, statüsünde olan gençlerin bile fiyatlarının e, benim tahmin tahminlerimin çok üstünde olmasıydı. Hı hı. Ve... E, Yani bu sanatçılarla sonradan görüşmelerimde sizin hocam siz ne kadar haklıymışsınız fiyatlarımız çok yüksekmiş ve biz bunları satamadık tamam. o fiyata diye bana geri dönüşler yaptılar. Birkaç tanesini tesadüfen Beyz'de de gördüm. Hı hı. O zaman benimle paylaşmamışlar haklı olarak ama yani orada gördüğüm işler. Hı hı. Beyze de sonuçta sergilendi sanırım bu konuda bir kısıtlama zaten yokmuş hı hı. ama bana sürpriz oldu ve Beyze'deki fiyatları benim tahmin ettiğim fiyatlardı Ha yani, da, Daha doğru bir fiyat politikası evet, daha doğru evet, bir fiyatlandırma evet. yapılmış yani Dolayısıyla daha makul fiyatlar olursa belki belki Farklı kesimlere daha cazip gelebilecek bu bir öneri. Onun dışında e, yani e, üniversite gençlerine cazip gelmesi lazım ki... Ee, sonra başka e, kesimler de alabilir olsun yani ö, üniversite gençleri o, o kesimin efor edebileceği fiyatlarda işler olmalı ki yani bunlar print olabilir daha küçük edisyonlar e, olabilir e, evet, o, o, o yola gitmeye başladı pek çok galeri. galeriler ola, zaten olabilmeli Eğer bunlar olursa bence e, şey birazcık daha bu, bu çıkmazdan... E, ...çıkılması belki daha mümkün olacak. Yani affordable sanatı küçümsememek lazım. Yine burada bir parantez açıp... ...söylemek istediğim bir şey var. E, Contemporary İstanbul e, esnasında... ...çok önemli bir, bilinen bir galerinin... ...sahibiyle aramızda bir diyalog geçmişti. E, yani New York'ta e, piyasa nasıl... ...bizim sanatçılarımız ve New York'ta işte nasıl e, sizce karşılanır gibi bir soru sormuştu... ...ben de o zaman demiştim ki... E, ...evet belki birkaç sanatçınızla affordable e, fuarlardan bazılarına katılmayı deneyin. Bu, ...bu hiç hoşlarına gitmedi, hiç hoşuna gitmedi galeri sahibinin... ...yani siz ne diyorsunuz yani ama işte e, yani... Biraz step step bu işlere bakmak Kesinlikle. lazım. Evet yani 17. dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz ama sanat piyasamız dünyanın 0.01'i yani. Ben de size tam bunu sormak istiyordum. Çok küçük, çok iyi topardınız. E, Profesör Doktor Aylin Seçkin hariçten sanatta konuğum. Ben programcınız Çelenk. Ben daha ziyade ağzım açık. Onu söylediklerini dinliyorum. Son sorumda tam bu olacaktı. Yani 2018'e yönelik şimdi biraz da geleceğe bakacak olursanız. Ne görüyorsunuz? Şu açıdan bunu yöneltmek istiyorum. Bizim yıllık müzayede cirolarımız, sanat ekonomimiz, ekonomimizin ölçeği vesaire... Çok çok küçük dünya piyasasının yanında. E, dolayısıyla da e, Türk piyasasının sığlığı, ekonomik krizler, hareketlilik, belirsizlikler, sosyopolitik belirsizlikler. Bütün bunlar bizim makroekonomik ekonomik e, bağlamdan son derece daha fazla etkilenmemizi, ona çok daha bağımlı olmamızı da beraberinde getiriyor. Yani hem dünya sanat piyasası ve onun içinde Türkiye'nin olduğu konum için 2018'e dair öngörüleriniz olur mu? Birkaç bir şey söyleyebilirim. Mesela Amerika'daki bazı vergi yasası değişikliklerinden bazı koleksiyonerlerin satmadan önce iki kez düşünmeleri gerektiği konuşuluyor şu ara. Çünkü anladığım kadarıyla satışlara bir ek maliyet biniyor bu yeni hı hı, hı. kanunla. Dolayısıyla belki daha az... Enteresan e, eser e, New York'ta özellikle e, Amerikan e, müzayyelerinde piyasaya gelecek e, yani Orayla ilgili öngörülerim bunlar e, Türk piyasasıyla ilgili öngörüm e, yani Bu sene piyasanın çok büyük e, Cirolar e, yapabileceğine inanmıyorum Çünkü e, enflasyon yüksek Ve e, sanat eseri Her ne kadar 80'li yıllarda e, e, Enflasyona karşı çok iyi bir Korumak, korunak sağladıysa da e, bunun e, sürdürülebilir bir e, korunak olup olmadığı hala e, Tartıştı, soru işareti. Evet. E, yani işte merkez bankası güven endeksleri ile sanat piyasası arasında da bir takım e, korelasyonlar var. Bu da benim çalışmalarımdan bir tanesi. E, yani benim tahminim. E, Belirli ve işte yani affordable kısmındaki satışların belki biraz hız kazanabileceği. Ama bu belirsiz politik ve makroekonomik ortamda yani çok büyük 2008-2010'lardaki büyük müzade cirolarını e, dolar bazında diyeyim, hı hı hı. bulabileceğimizi zannetmiyorum. Beklentimizi Daha, yüksek tutmayalım. Ya 2014 seviyesinin bile gerisine düştük. Aylin Hanım çok teşekkür ederim. Rica ederim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik bile haricinden sanat programında Profesör Doktor Aylin Seçkin ile 2017 Türkiye ve küresel sanat piyasasını şöyle çok hızlıca değerlendirebildik. 2018'e dair de bence çok değerli öngörüleri oldu. Daha alternatif modeller geliştirmemiz, alternatif yollar bulmamız olarak bir ders çıkartıyorum. Ben kendi Kesinlikle. adıma çok da büyük beklentilerimiz olmasın e, dünyada zaten genel olarak evet. böyle bir durum var çok teşekkürler geldiğiniz rica için rica ederim ben teşekkür ederim önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın haricden sanat gezegenden kültür sanat haberleri